Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, ben Zenubi Ezgi Bir süreliğine Uygar Öz programı ben sundum. Kendisi pazartesi günü yeniden bizlerle birlikte olacak. Nijeryalı dört çiftçinin İngiliz-Hollanda ortaklığı Şele'e ait petrol boru hatlarında meydana gelen sızıntıların, Nijer deltasındaki balık çiftliklerine ve tarım alanlarına verdiği zararla ilgili tazminat talepleri mahkeme tarafından kısmen tabul edildi. Hollanda'da açılan davada mahkeme Shell Nijerya'yı kısmen kusurlu buldu ve yalnızca bir çiftçiye tazminat ödenmesine hükmetti. Çok uluslu şirketlerin kalkınmakta olan ülkelerdeki faaliyetlerindeki sorumlulukları açısından örnek teşkil edecek davanın sonucu, çiftçilerle birlikte davacı olan çevre kuruluşu Friends of the Earth'ın de tepkisine yol açtı. Örgüt kararı temiz açıkladı. Öte yandan verilen karar Shell yetkililerini memnun ederken davacılar şaşkındı. Mahkeme hükmünü açıklarken tarım alanları ya da balık çiftliklerinin de sızıntı olduğunu tespitini kabul etti ancak bunun Shell'in değil üçüncü tarafların sabotajlarının eseri olduğunu da ifade etti. Mahkeme öte yandan bir sabotaj olayında şelin gerekli önlemleri kolayca alabileceğine işaret ederek esas olarak ihmalin yol açtığı zararı karşılamasına hükmetti. Kirliliğin yaşandığı bölgeler arasında Bayelsa eyaleti, Goi, Ogoniland ve Oruma bölgeleri bulunuyormuş. BP'nin 2010 yılında Meksika Körfezi'nde yol açtığı kirlilikle ilgili olarak Meksika'ya ödeyeceği 4.5 milyar dolarlık tazminat Chicago Yüksek Mahkemesi tarafından onaylandı. BP'nin Meksika'ya ödeyeceği bu ceza, bir firmanın bugüne kadar ödeyeceği en büyük ceza olarak kayıtlara geçti. Geçtiğimiz Kasım ayında BP bu cezayı ödemeyi kabul etmişti. BP şirketinin Deepwater Horizon adlı petrol sondası 20 Nisan 2010'da Amerika Birleşik Devletleri'nin Louisiana eyaleti açıklarında patlamıştı. Deepwater Horizon'da çıkan yangın tüm çabalara rağmen 36 saat boyunca söndürülememiş ve platform 22 Nisan'da Meksika körfezinin sularına gömülmüştü. Sonda'da meydana gelen patlamanın ardından 87 gün içinde denize 4.9 milyon varil petrol sızmış, tarihin en büyük felaketlerinden biri yaşanmıştı. Olayda 11 işçi de hayatını kaybederken ekosistemde geri döndürülemez bir zarar ortaya çıkmıştı. Kaliforniya'da 2003'te orman yangınına sebep olan bir kişi idam cezasına çarptırıldı. Tartıştığı yakınının evini yakmak isteyen bir kişi ormanlık alanın yanmasına ve 5 kişinin ölümüne neden olmuştu. Los Angeles Times gazetesinin haberine göre San Bernardino Bölge Mahkemesi Eylül ayında jüri heyetinin aldığı kararla sana idam cezası verilmesini onayladı. Jüri bugün 31 yaşında olan mahkumun 2003 yılında Güney Kaliforniya'da ormanlık bölgeyi kundakladığına ve 5 kişinin ölümüne sebep olduğuna kanaat getirmişti. Jüri kararında Ricky Lee Fowler isimli mahkumun rüzgarlı ve sıcak bir günde kuru çalılara yaktığı meşaleyi atarak orman yangınının çıkmasına kasıtlı olarak sebep verdiği sonucuna vardı. Los Angeles'ın doğusunda 9 gün devam eden yangın nedeniyle yaklaşık 1000 ev yanmış, on binlerce insan yerlerinden olmuştu. İstanbul Teknik Üniversitesi'nin çalışmasına göre boğazlardan geçen 50 bin geminin yol açtığı kirliliğin boyutu kadar sonucu da korkutucu. Veriler gemilerden ötürü ortaya çıkan hava kirliliğinin yılda 280 kişinin akciğer kanserinden, 4200 kişinin de kardiyovasküler hastalıklardan ölmesine neden olduğu gerçeğini ortaya çıkardı. İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü'nden doçent doktor Tayfun Kındap ve doçent doktor Alper Ünal koordinatörlüğündeki 15 kişilik ekibin çalışmasına göre boğazlardan geçen bir tanker en az 100 aracın egzoz dumanına eşdeğer bir salınım gerçekleştiriyor. Bu yüzden toplamda yılda 280 kişi akciğer kanseri, 4200 kişi de kardiyovasküler hastalıkları yakalanarak erken ölüyor. Yaşanabilir İstanbul için gemi emisyonları kontrol alanı adlı çalışmayla ortaya konan tablo, gemi emisyonlarının hava kirliliği açısından en tehlikeli olan partikül madde oranlarında %50'ye varan artışlara sebep olduğu gerçeğini söyledi. Hafta sonunda yaşanan yangınla gündeme gelen Yalova'daki Aksa Akrilik Kimya AŞ için bir kötü haber de yargıdan geldi. 2009 yılında kaçak olarak inşaatına başlatılan ve şu anda deneme yakışları yapılan fabrika içindeki kömürlü yakıtlı termik santrallerle ilgili İmar davasında 8. celse görüldü. Yalova'da görülen kamu davasında Taşköprü Belediye Başkanı, Belediye Meclis Üyeleri ve Fen İşleri Müdürü, belediyenin kaçak başlanan termik santral inşaatının yasallaştırılmasını sağlamak amacıyla imar değişikliklerini yaptığı, alınan bakanlık görüşlerine uymadığı ve açılan davalarda eksik bilgilendirme yapıldığı suçlamalarıyla görevi kötüye kullanmaktan yargılanıyor. Davada Taşköprü'de yaşayan CHP'li İl Genel Meclis Üyesi Bahar Doğan'ın katılım talebi, suçtan zarar görme olasılığı olması nedeniyle kabul edildi. Davada 8 celse sonra, santralden zarar görme olasılığı bulunan Yolavalıların da aynı gerekçe ile davaya katılım hakkı elde etme olasılığı ortaya çıktı. Mahkeme bağlantılı dosyaların incelenmesi için Nisan ayına ertelendi. Yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41